Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Gül Eylem Ersoy Puluhar'a teşekkür ederiz. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası, iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ava, ava, ava. Ava, ava, ava. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. için başladı herkese merhabalar. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. en Özdeş Özbay. Ve Gül Eylem Ersoy Pluhara'da destekçimiz. Çok teşekkür ederek başlayalım. Biraz önce Açık Gazete'de e, Ahmet İnsel'le de konuşuyorduk. E, maden meseleleri özel başta altın olmak üzere. Bütün değerli e, e, az bulunan madenler konusunda dünyanın dört bir yanında her tarafın e, talan edildiği hatta deniz diplerinin de dahil olmak üzere <gülüyor> bir durumda. Türkiye'de de e, ciddi Pelin Cengiz'in Artı Gerçek'te dün yer alan yazısında e, ilginç bir e, değerlendirme var. Ve Türkiye'de altın madenciliğinde küresel bazı devler bugüne kadar dikkat çekiyordu ama sermayenin yerlisi yabancısı fark etmiyor e, diyor. Ve altın madenciliğini Türkiye'de beş ailenin yönettiğine ilişkin ayrıntılı bir yazı yazmış. Yeni bir yılın mutlarla dolu yeni bir başlangıcın ilk yazısını yazmak bazen zordur. Bu yılın ilk yazısı da geçmiş benzerleri gibi yine ekoloji mücadelesinden geliyor diye ve sermayenin bitmek bilmeyen toplumsal farkındalığın artmasına rağmen sermayenin fütursuzca devam ettirmek istediği altın madenciliği faaliyetlerinden bahsedeceğiz deyip bahsediyor ve Türkiye'de altın madenciliğini beş aile yönetiyor desek yeridir demiş. Her ne kadar Türkiye'de altın madenciliğinde küresel bazı devler bugüne kadar dikkat çekmiş olsa da hep 3-5 aktör karşımıza çıkıyor. Alamaz Gold, Bahar Madencilik, Tümad Madencilik, Cengiz Holding, Koza Altın, Koç Holding, Eczacıbaşı Holding. Bu hikayenin başrollerinde de yine tanıdık isimler var. Başrolde Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tümad Madencilik var. Ve ondan sonra da bütün kapasite artışları, ÇED mevzuatları vesaireden bahseden ayrıntılı bir analiz var. Ve bugün bunun şurada sözünü etmemizin önemli sebeplerinden biri de bugün Lapseki'nin Şahinli köyünde halkın katılımı toplantısı yapılacak adda Lapseki, İbrindi, Burhani mahveden Tümad'ın gözü ne zaman doyacak diye soruyorlar. Yani binlerce dönümlük bir orman ekosisteminin yok olacağı, Bayramdere barajı ve Umur Bey barajının kirletileceği, yakınlardaki tarım alanlarına zarar verileceği, köylerin yaşanmaz hale geleceğinden bahsediliyor. Lapseki, İbrindi, Burhani. Kapsayan bir durum. Onun için de Lapseki'nin Şahinli Köyü'nde bir halkın katılımı toplantısında da herkesin desteğinin çok değerli olacağını bildiren ayrıntılı bir yazı var. Bununla başlayalım. Altın madenciliği çok ciddi bir sorun ve en büyük firmaların da işin içinde olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Ne diyorsun? Çerçeve çerçeveyi biraz daha madencilikle genişletirsek eğer ümer abi geçen seneye şöyle bir dönüp baktığımızda e, en çok eylem yapılan, en çok tepki verilen konu madenlerdi. Bu bir numaradaydı. E, maden derken bunu sadece yerin altında çıkarılan bir e, işte ne bileyim altın duşuydu buydu gibi Değerlendirmemek lazım. Taş ocakları, mermerler, mermer ocakları vesaire de bunun içinde dahil. Ee, ve temanın bir raporuna göre e, 15 kentin %62'sinden fazlası madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Örneğin bu Kaz Dağları'nda %79 yani Kaz Dağları'nın bölgenin %79'u ee, kaz Dağları'nın %79'u yani bunu iyice vurguluyorum ki hani büyüklüğünü anlayabilelim yani rakamsal büyüklükten çıkıp alansal büyüklüğünü kavrayabilelim diye %79'u madenlere ruhsatlandırılmış durumda ve e, sırf Balıkesir ve Çanakkale sınırları içinde 634 tane maden ruhsatı var e, Kaz Dağları'nda ee, Ordu'nun ruhsatlı e, alan oranı yüzde ee, yetmiş Gene keza Artvin, Eskişehir, Zonguldak, Bartın e, Bu illerde de yüzde altmış ikinin üzerindeki bir alan Madenler için ruhsat, ruhsatlanmış Yani yüz ölçümünü düşünün Bu yüz ölçümünün yüzde yetmişinde Maden çıkarılacak, %60'ında maden çıkarılacak, geri kalan %30'unda tarım yapılacak, su içilecek, nefes alınacak, hayvanlar yaşayacak, insanlar yaşayacak. Yani dolayısıyla bu hayatın akışına ters bir durum durumda. Önümüzdeki yıl yani bu yılda, bu yılın önümüzdeki önümüzde kalan günlerinde de maden Türkiye'nin öncelikli konularından bir tanesi olmaya devam edecek. Çünkü artık yaşam alanlarının içine girmiş durumda. Çok fena bir şekilde ee, köyleri, e, büyük yerleşim yerleri de dahil bir sürü e, insan ve canlı yaşamının ihtiyaç duyduğu, alanı talan eden bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Yani bunun adı madencilik falan filan değil. Yani bunun adı artık yağma. Yani oradaki insanları çıkarıp bütün alanı madene tahsis etsiniz. Ee, şu aşamada, yani tırnak içinde söylüyorum, doğrusu o. Çünkü bu kadar alanda maden çıkarılan bir yerde, yüzde otuzluk bir alanda insan ya da canlı yaşamı çok zordur. Yani orayı komple çıkarıp maden ille yapmakta e, oradaki canlı ve insan yaşamı için fayda var. Yani artık o gelmiş durumda. Yani bunu söyleyecek durumdayız neredeyse. <gülüyor> Mücadeleler de yükseliyor. Yani burada ilginç bir noktaya daha e, temas ediyor. Yani ilginç derken <gülüyor> bir tekrarlanmasında yarar olan anlamında söylüyorum. Pelin Cengiz'in yazısında artı gerçekte. Yani... E, Baş bu yani Türkiye'de altın madenciliğine e, belli başlı firmalar işte e, rol oynuyor ve baş dedi Nuro Nuron Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tümad diye bir madencilik var ve şu anda Çanakkale, yani Lapseki'de, Balıkesir'deki, İvrindi'deki iki aktif madeninin de sahibi Tümad bir Nurool Holding İştiraki, Çarmıklı Çanak ailesine ait Çanakkale'de faaliyet gösteren şirket, 2012'de ruhsat almış, Avustralya merkezli bir Chester Resources tarafından kurulmuş Batı Anadolu madencilik, 2014'te Nurool Holding tarafından 40 milyona dolara satın alınmış Lapseki Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Projesi. 2017 aralığından bu yana, 2017 sonundan beri, yani dört küsur yıldır işletiliyor ve 10 yıl boyunca işletme hakkına sahip. Bu arada aslında ilginç olan bir şey var, yani ÇED raporlarında riskleri çok daha düşük göstermiş tüm madencilik, faaliyetini yürüttü. üstelik finansmanın büyük kısmını da sağladığı, kendi ülkesi için hazırlanan ÇED raporunda riskleri çok daha düşük göstermiş. Avrupa'da bu işler biraz daha sıkı tutulduğundan olsa gerek diyor. EBRD'den yani Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 40 milyon avro kredi sağlamış. Ve diğer ÇED raporunda durumun bahametini göstermekten çekinmemiş. Şimdi bu tüm ad Çanakkale'nin Lapsek ilçesinin Şahinli köyünde kapasite artışı projesi planlıyor. Yani ruhsat tarihi 20 Ocak 2020 olan projenin süresi 15 yıl planlanıyor. Buranın ruhsatı Edracıbaşı Holding iştiraklerinden Esan Edracıbaşı şirketindeyken geçen yılın sonlarına doğru 15 Eylül 2021'de tüm ad devralmış ve 1 Aralık 2021 tarihinde yani bir ay önce altın ve gümüş işletme iznini alarak çet sürecini başlatmış. Esan Eczacıbaşı bu ruhsat kapsamında 5,33 hektarlık bir alan için bentonit çıkarmak üzere hazırladığı proje için 8 Şubat 2013'teki bundan 9 sene önceki çet gerekli değildir kararı var. Bu izin tümada devri olmuş. Şimdi bu ruhsat kapsamında Esan Eczacıbaşı Altın gümüş madeni ocağı için 34 hektarlık ÇED alanında ÇED olumlu kararı almıştı. Bu izinde tümada devre olmuş ta 2013'teki 9 yıllık şey. Şimdi bu projenin kapasite artışlı yapılmak ve 34 hektar 429 hektara çıkartılmak isteniyor. Yani 12 ila 13 kat büyütülmesi proje alanının Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Açıklamasında ÇED olumlu kararından itibaren 7 yıl içinde üretime başlanması gerektiğinden kararın iptal olmaması için 2019'da sözde üretim yapıldığının beyan edildiğini söylüyor. Yani burada bir hileden bahsediliyor ve deniyor ki hem Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu sözde üretimi doğruluyor. Beyan edilen miktar 2740 ton tuvenan malzeme, 1,4 ton pasa. Bu beyanın doğruluğu bizce soru işaretidir ve araştırılması gerekir. Kapasite atışı projesinin üretim süresi 6 yıl üretim, rehabilitasyon süresi ise 2 yıl olarak belirtiliyor. ve Yani elde edilmesi beklenen altın miktarı 13 ton, gümüş miktarı ise 13,32 ton olacakmış. Cevher tüm adın Lapseki'deki zenginleştirme tesisine götürülecek, kapasite 1.200.000 ton, sadece yeni projeden çıkacak cevher miktarı da 1.200.000 ton, mevcut zenginleştirme tesisi her iki projeden elde edilecek cevhere yeterli gelmesi mümkün değil, bu durumda kapasite artırımı zorunlu hale gelecek, bu durumda yeni çet başvurusu yapılması gerekiyor. Üstelik de çok önemli bir şeyden bahsediyorlar. ÇED alanının yaşam alanlarına çok yakında yer aldığı söyleniyor. Lapseki ilçesine kuş, kuş uçuşu yaklaşık 7,5 kilometre. Şahinliköy'üne 1,21 kilometre 200 metre. Subaşı köyüne 3,3, Yenice köyüne 3,4 böyle gidiyor. 4,2 yani, yani toplamda en uzak yeri köy en uzak köy 5,13 kilometre mesaafede. yani ilçeye de Lapseki ilçesine de 7,5 kilometre. Senin de dediğin gibi yücel genel olarak söylediğin gibi ÇED dalanı içme ve sulama suyu barajı olan Bayram de Bayramdere Barajı'nın mutlak koruma alanına yalnızca 680 metre mesafede. Yani ÇED alanı 12,57 hektar alanı barajın orta mesafeli koruma alanında yer alıyor. Yani bir içme suyu ve sulama suyu barajına bu kadar yakın mesafede açık ocak alanı olan bir altın madeni projesine izin verilmesi ne akılla ne izanla açıkla açıklanabilir gibi değil. Projenin ayrıca tamamı ormanlık arazide yok edilecek orman alanının en az 270 hektar olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Buna yollar ve galeri girişleri de dahil değil. Peki ne kadar ağaç kesilecek diye soracak olursanız veri yok, bilinmiyor. Yani... E Böyle bir şey bir orman ekosistemini yok etti. Tüm Ad Balıkesir ivrindi de diyor. Şimdi de su kaynaklarını tehdit ediyor. Özetle yani bitiriyorum. Gerçekleşmesi halinde projeyle binlerce dönümlük bir orman ekosistemi yok olacak. 2 baraj kirletilecek. Bayramdere ve Umurbey yakınlardaki tarım ara alanlarının arazilerine zarar verilecek ve köyler yaşanmaz olacak. Çevre savunucuları da soruyor. Lapseki, İbrindi, Burhani'yi mahveden Tümad'ın gözü ne zaman doyacak diye. Sonuçta bugün Lapseki'nin Şahinli Köyü'nde halkın katılımı toplantısı var. Çevre savunucularının orada hazır bulunarak projeye itirazlarını dile getireceği bekleniyor. Getirmesi. Böyle bir yazı bunu da Pelin Cengiz kaleme almış. Artı gerçekte programcılarımızdan. İnne Sağlık Pelin'in bir, bir iki tane not ekleyeyim bu konuyla ilgili. Ee, yine temanın raporu ee, maden ruhsatlarının e, maden ruhsatları orma yani kapladığı alanın yüzde elli ormanlık alanlar oluşturuyor. Yüzde ee, 60'ını ise tarım alanları oluşturuyor. Yani bu aslında... E, Hayat için çok kıymetli olan iki tane şeyi madenlere nasıl e, kurban ettiğimizin göstergesi olan veriler. Ve son olarak buna ekleyeceğim bir tane Birleşmiş Milletler raporunda e, sürdürülebilir kalkınma için Maden Yönetimi raporu ismi bu tam olarak. E, orada belirtilen bir noktanın altını çizmek istiyorum. Aynen şöyle deniyor. E, madencilik yapılan alan bir daha geri getirilemez çok evet. net bir şekilde bunun altı çiziliyor. Bunları da söyleyip bu maden konusuyla ilgili e, sözlerinizi eklemelerimi yapmak istedim Ömer abi. Oysa evet. maden maden şirketleri özellikle İkizdere'de e, eski haline geri getireceğiz diyordu mermer çıkarttıktan sonra. Her yerin gibi. gibi. Peki ben evet. de bir şey aklıma bir ilginç soru geldi bu Yücel'in verdiği rapordan bilgiden sonra. Bir de yeryüzünün en Tehlikeli olduğu yeryüzü için, yeryüzündeki hayat için en tehlikeli olduğu söylenen ve göz görmeyen derin deniz dibi e, madenciliğinden de bahseden çok ilginç bir yazı Orada... ya Acaba hiç girmesek de bizim madencilerin aklına böyle şeyler getirmesek mi Ömer abi? <gülüyor> Gizleyelim diyorsun değil mi? Ay, yani şimdi, deniz evet. gibindeki madencilerin araştırılmasında geri, geri getirilecek mi sonra? Ee, yani giden geri gelmiyor. Madencilik, madenciliğe kurban edilen şeyin geri dönme ihtimali yok. Ee, yani daha önceki yıllarda biliyorsunuz özellikle bir takım böyle e, maden arama ruhsatları verildi, edildi. Ee, ve halen aslında biraz gündemde zaman zaman yine böyle gündemin ön sıralarına falan çıkıyor ama e, yani uyandırmasak sanki böyle şey bizim madenci takımını ya denizde de maden varmış hiç aklımıza gelmedi diyecek çok insan olabilirsin bu konuyla ilgili. Tamam söylemiyoruz geri aldım bunları. Çok dutmayayım. emin olamadım yani. <gülüyor> ne kadar saklı tutarsak belki o kadar iyidir. Onlar... Şaka bir yana tabii bunlar madenci olduğu için her yerde ne var ne yok bizden çok çok daha iyi biliyorlardır. Evet yani son dönemin Popüler konularından bir tanesi de denizlerde maden aramak. Bu bütün dünyadaki hayatında sonunu yaklaştıracak çok önemli bir şey olarak nitelendiriliyor. Yani sen şeyi sorduğun zaman geri getirilme meselesini bundan hiç bahsedilmiyordu. O yazıda var mıydı hatırlamıyorum ama yani böyle dünyanın farkında olmadığı bir şey deniz gibi derin derin dibi deniz dibi madenciliğinde tabii okyanus gibi deniyor ki evrenin çok uç noktalarına dair sahip olduğumuz bilgi denizlerin dibine dair yok deniyordu. Hı hı. Okyanusların dibine dair. Hiçbir şey bilinmeyen bir alanda ama geri getireceğiz diyorlardır herhalde şey yani. Mutlaka mutlaka bu, bu arada şu chat yönetmeliğine ilişkin de birkaç laf etmeden geçmemek gerekiyor her abi. Bu aslında İlk başta iyi niyetlerle çıkarılmış bir yönetmelik yani çevre etki değerlendirme adı üstünde hani bir icraatın doğa işte o çevreye nasıl etkileyeceğini uzmanların oturup araştırıp yazıp ettiği raporladığı ve bununla ilgili de e, yetkililere sunduğu bir rapor. Amacı aslında projelerin çevreye e, etkisini Ortaya koyup ona göre yapılır mı yapılmaz mı olur mu olmaz mı ona bakmak ama bu artık zıvanadan çıkmış durumda. Çevre etki değerlendirme, ÇED raporu artık bir projenin yani berbat bir projenin meşrulaştırılma raporu haline dönüşmüş durumda. Yani ben öyle ÇED raporları gördüm ki işte şeyde. Kaz Dağları'nda bir proje yapıyor ama Karadeniz'deki bir projeyi copy paste etmiş. Oradaki ağaçlar, oradaki bitki çeşitliliği gözüküyor fotoğraflarda. Onun farkında değil, ayıramadığı için oradaki ağaç, buradaki ağaç falan diye. Almış, yapıştırmış, aynı şeyi orası için böyle copy paste raporlar hazırlamış ve bunlar da kabul edilmiş mesela. Böyle çok fazla rapora denk geldik. Yani bu iş artık zıvanadan çıkmış durumda. Çevreye etkisini bırakın değerlendirmeyi e, olumsuz etkilerini meşrulaştırma aracına dönmüş durumda. Ve bu e, gerçekten şey, e, çevre için en büyük tehditlerden bir tanesi şu anda. Yani bir proje alanını, ÇED alanını 12 ila 13 kat büyütme planları yapılıyor ÇED olumlu raporlarının. Kaz Dağları'ndaki durumlardan filan bahsediliyordu. Yani bugün... Bir kez daha vurgulayarak bitirelim herhalde. Sonuna geldik programın. Lapseki'nin Şahinli Köyü'nde halkın katılımı toplantısı yapılacak. çevre savuncuları orada hazır bulunarak projeye itirazlarını dile getireceklermiş. Biz de takipte olalım. Herkesin desteği çok değerli olacak diye bir not bitiyordu. Pelin Cengiz'in yazısının notu. Evet, süreyi bitirdik. Bu şekilde... Yeni yılın ilk programın çok iç etçi olmadı ama mücadeleler devam ediyor hatta yükselerek devam ediyor. Bunu da içeci not olarak yeni yılın başlangıcında söylemekte yarar var. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.